Fototaksi. Bazı BÖCEKLER NEDEN ışığa yönelir? Yazar Canberk Çolak Editör Çağrı Mert Bakırcı Sinek ve elbise güvesi gibi bazı uçan böceklerin ışığa olan ilgilerini fark etmeyeniniz yoktur galiba. Buna karşılık hamam böceği gibi bazı böceklerde ışıktan kaçma eğilimi gösterirler. Peki aynı insekta sınıfına dahil olan bu hayvanların ışık konusunda farklı davranmalarının nedeni nedir? Bilimsel olarak inceleyelim. Fototaksi fenomeni nedir? Fototaksi, organizmaların ışık kaynaklarına doğrudan tepki verebilme yetilerine verilen bir isimdir. Işığa yönelim, pozitif fototaksi, ışıktan kaçma ise negatif fototaksi olarak tanımlanır. Yunanca'da ışık anlamına gelen foto ve düzenleme anlamına gelen taks, takso sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Doğada pek çok siyanobakteri pozitif fototaksi yapar ve bu kendileri için bir avantajdır. Çünkü fotosentez yapabilmeleri için ışık gereklidir. Fototaksi, var olan tek taksi yöntemi değildir. Bugüne kadar toplamda 13 farklı taksi yöntemi tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları kemotaksi, hidrotaksi, gravitaksi, aerotaksi, elektrotaksidir. Böceklerde fototaksizm Geride bıraktığımız milyonlarca yıllık sürede, böcekler çok farklı şekillerde evrimleşti. Bu evrimsel değişimlerin bazıları, besinlerin yerlerini tespit ederek beslenebilmelerini, bazıları, kanatlarını geliştirerek uçabilmelerini kolaylaştırdı. Bazı adaptasyonlar ise yönlerini bulabilmelerini sağladı. Bu adaptasyonlar, güneş, ay ya da yıldızlar gibi doğal ışık kaynakları üzerinden gerçekleştiği için, böcekler sık sık bu ışık kaynaklarına göre kendilerini konumlamaya başladılar. Kimileri bu ışık kaynaklarına yaklaşmak, kimileri bu ışık kaynaklarından uzaklaşmak üzerine evrimleşti. Sonuçla sınıfları aynı olsa da türleri farklıydı. Bazı çalışmalarca desteklenen en popüler teori, böceklerin yapay ışık kaynakları ile karşılaştıklarında yapay kaynakları doğal kaynaklar ile karıştırmaları sonucu yapay kaynaklara yönelmesi. Yapay ışık kaynakları ışığı her yönde saçtığı için doğal ışık kaynaklarında ışığı sabit bir açıyla alan böcekler, yapay ışık kaynaklarında sabit bir açı tutturamazlar ve ışık kaynaklarının etrafında dönmeye başlarlar. Böcekler ve ışık yönelimleriyle ilgili başka teori ise böceklerin neden bazen giysilerimizin ya da bizim etrafımızda dolaştığını açıklamamıza yardımcı oluyor. Bu teoriye göre böceklerin ana besin maddesi olarak gördüğü bazı çiçeklerin ultraviyole ışınlarını yansıtması ve böceklere hedef oluşturması. Açık ve düşük dalga boylu renkler ultraviyole ışınlarını daha çok yansıtarak böcekleri daha çok çeker. Yani böceklerin etrafımızda dolaşma sebebi bizi ve giysilerimizi birer yiyecek sanması olabilir. Seslendiren Altay Kenger